Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, konuğum Çağrı Şensoy'la birlikteyiz. Hoş geldin Çağrı. Hoş bulduk, merhaba. Ee, dinleyicilerimiz seni tanıyordur radyo tiyatrosundan bir zamanlar. Ee, programda yaptın, güzel güzel tiyatrolar Hı -hı. vardı burada. Ee, tekrar hoş geldin hoş diyelim bulduk. Açık Radyo'ya. Hoş bulduk, sivil tiyatroyu hatırlayanlar oldukça önceydi aslında. Bir zannediyorum 2004-2005 seneleri olsa gerek. Bayağı eskiymiş. Evet evet. Fena Sen değil de ya. yaşlandın. Ne oldu arada. ne yapalım geçiyor. Peki e, bir küçük tanıtayım istersen Tabii, seni evet, yine de. E, İstanbul Üniversitesi konservatuar oyunculuk mezunusun e, ilk oyununda 2008'de dizi diyelim. İlk dizi. Dizimi evet. evet, dizim Ölüm Çiçekleri. Ölüm Çiçekleri evet. Değil mi? E, şimdilerde bir mazi kalbimde e, Yaradır dizisiyle belki hatırlarlar. Olabilir. Necati karakteri vardı. <gülüyor> 2013'te de Batur Emin Akyel'in yönetmenliğini yaptığı bir meddah e, sinema filminin oyuncularında <gülüyor> değil mi? <gülüyor> Var mı şimdi başka projeler? Evet dizidir vesaire gibi hikayeleri soruyorsak e, onlar devam ...ediyor, eder, durur vesaire... Hı hı. Yani çok da mühim konular mı dersiniz... ...ben de çok ne bileyim... ...önemsemiyorum ama işte esas seybere... ...siyah beyaz ve renkli de bütün projelerimiz... ...her şeyimiz devam ediyor... Hı hı. ...tiyatromuza koşturuyoruz... ...hani orada ne yaparız, neler ederiz... ...tesir dikkatimi çekti... Hı hı. E, ...çok enteresan bir oyun... Hı hı. E, ...yazarı... E, ...enteresan bir kız... ...Lucy Preble... ...1981 L e, İngiltere doğumlu... ...İngiliz... İngiliz. Değişik bir kız. Çok tatlı evet ben çok seviyorum işlerini. Tanıştın mı hiç? Tanışmadan mı yazışma şansım oldu. Aslında bir tanış sen buraya çağır. Davet etmeyi düşünüyoruz sezona <gülüyor> gibi durumlar ama şimdi öyle bizde öyle bir şey oluyor ki o kopukluk. British Council ile beraber çalışmak vesaire bir takım bürokrasileri aşmak gibi durumlar söz konusu ama önümüzdeki sezona niyetliyiz. Oyunumuzu görsün istiyoruz. Daha önce de bu tesirden önce Enron hakkında falan da oyunları var <Gülüyor> Tesiri yazarken de benim bildiğim kadarıyla ilaçla ilgili bu ilaçların yan tesiri kafayı Adile ne hale getiriyor evet. Orada da kendisi denek oluyor ya Yani ne büyük bir cesarettir Altı hafta mı diyeyim öyle bir şey ilaç deniyor ...ve vücudunda da tabii tesirleri de maruz Sebep kalıyor. Sebep veriyor. Ee, ben bunu bilmiyordum. Evet. senin kendinin demek olarak... Gönüllü e, olmuş. Gönüllü olduğunu. Aynen. E, biz bana da söylemedi ama birçok makaya... Yani ...bu konu üzerine birçok yazısını okudum. Ama aslına bakarsanız Metin'den ve Metin'in gidişatından da... ...hani konuya ne kadar vakıf olduğu belli oluyor e, bir yandan da. Valla yapmış bunu. Şunu düşündüm onu okurken. Ne büyük bir cesarettir. Bravo. Bence de. Ee, ve risk bir taraftan da. Çünkü geri dönemeyeceği bir takım sonuçlara sebep verebilirdi bu durum. Tabii. 2006'da Londra'da mesela e, ilaç şirketine deneklik yapan altı kişinin organlarında çok acayip şeyler olmuş, iflas etmiş falan. E, ondan sonra o da herhalde bu işe e, kafayı koymuş e, ve kendisi de denemiş. Tabii o kısa zaman ama ondan sonraki etkileri vesaire bütün bir hayat boyunca devam edebilir. E, Hatta ediyor hali hazırda hepimizin başında bile var. Hani öyle e, hepimiz ya, alıyoruz. E, hepimiz ile. alıyoruz. Tavuk yiyoruz. Hmm. <gülüyor> sebze yiyoruz. Aynen. İlaçlar artık hani bizim ne yazık ki her şeyimizde her yerimizde var. Yani şey, ne bileyim. Şeker üzerine bile saatlerce konuşabiliriz aslında. Tabii. Ben seneler önce Amerika'ya gittiğimde o zaman e, tavuk daha Türkiye'de böyle masum bir şeydi. <gülüyor> o zaman e, şeyi söylüyorlardı bana yani tavuk yemeyin çünkü e, antibiyotik veriyorlar tavuklara bir an önce büyüsünler diye. diye. Ve o antibiyotikleri de tabii vücuda atamıyor ve e, aslında zehir olarak bize geliyor. geliyor. Yani özellikle beslenme ve bilmiyorum bu yeni insanın. Tasarımı diyeceğim, nüfus kontrolü diyeceğim, toplum mühendisliği diyeceğim. Milyonlarca milyonlarca tema ve başlık bulabiliriz bu konuya. Ama hani durduğumuz yerde özellikle ilaç sektörü ki Lüsun'un de çok iyi anlattığını düşünüyorum. Karar ve sonuç aşamasında bizi bilimin de yozlaştığı ve bizi... Tüm insanlığı denek ettiği yani bugün Türkiye'de İstanbul'da bile kaç tane bu deneyde kaç kişiyi kaybettiğimiz özellikle üçüncü dünya ülkelerinde çok daha büyük bir problem. Ama hali hazırda İstanbul'da bile 738 kişi kaybetmişiz biz bugüne kadar ilaç deneylerinde kobaylıktan ötürü. Ciddi bir sayı. Çok ciddi bir sayı. E, hali hazırda kanser hastası olan insanların birçoğu doktorlar tarafından bu ilacı deneyelim bence. Kimse denemedi. Bakın iyi gelebilir olasılığındaki <Gülüyor> bir arkadaşımın babası bunun çok yakın. Çok yakın zamanda başımıza gelmiş bir durumdur. Korkunç yani... Aslında bakarsanız bu bana bir, biraz mm, tesir de öyle bir distopya gibi geliyor. Yani e, öngörebildiğimiz kaderimize e, karşılık gelen karamsar yaklaşımlar. Ama hiç de uzak değiller. Yani Değil. hali hazırda başımızdalar bu, bu olanların hepsi. Değil. Doktorlarla çalışıyorum ve sık sık konuşurken kapasiteden bahsediyorlar. Onların da bir hedefleri var. <gülüyor> ...hastanenin kurumun kendilerine verdiği ve diyorlar işte şu kadar ameliyat, bu kadar ilaç bilmem ne falan filan... Ee, ...korkunç şeyler ve hipokrat yemini falan işe yaramıyor artık <gülüyor> sanırım... <gülüyor> ...benim başıma da böyle hastalık falan geldiğinde, hastaneye gittiğimde hep şey söylüyorum... ...eski usul doktor var mı? Röntgen istemiyorum... ...emeyen... <gülüyor> ...ilaç istemiyorum... Ya hastanenin sahibi geliyor Ve hakikaten de hiçbir şey vermeden gönderiyor Ya da sağlık ocağına gidip kontrol ediyorum evet. Gerçekten bunlar gerekli mi değil mi falan diye yani. çok, çok iyi yapıyorsunuz Aynen öyle Fakat Lucy'ye benim çok kafam takıldı Yani insan böyle bir riski nasıl alır İnsanın çocuğu olsa çok üzülür Zaten dünyada böyle yüzde birin omuzları üzerinde gidiyor herhalde Değişim dövüş, dönüşümü onlar yaratıyorlar ...gerisi de işte peşine takılmış... ...gidiyoruz gibi geliyor... ...bu cesur insanların peşine... ...bence de büyük bir cesaret... Bu, ...bu aynı zamanda bir performans anlamına gelirmiş... ...yani bu bir oyun yazmak ve bununla ilgili bilgi... ...toplamanın çok ötesinde bir durum tabii aynı zamanda... ...peki tesiri yönettin... Hı hı. Nasıl gidiyor? Ne zamandan beri? Sahnede ondan bahsedelim. Çok güzel gidiyor. Tesir ikinci sezonunu bitirmek üzere işte son oyunlarımız. Artık e, her sene e, mevsimler değiştiği gibi tiyatro mevsimleri de değişmeye devam ediyor ve gitgide sezon kısalıyor. E, son birkaç oyunumuz bu sezon için ama çok iyi gittiğini söyleyebilirim. Biraz dik bir konu. Biz aslında şöyle bir şey söyleyebilirim. Tesir'in, şimdi biz on yıllık belki biz on onuncu yılımızı kutlayacağız ve bu onuncu yılı girerken... ...yine biz <gülüyor> bir yere bir taş atacağız... ...ve çok fazla çıkan sesi algılamak isteyenler bizimle olacak diye düşünüyorduk. Tesir bizi, biraz bizi şaşırttı. Bu konu insanların dikkatini çekti. Oyunu sevdiler. Ee, büyük kitlelere oynadık. Oynama şansımız oldu. Ne bileyim izleyip antidepresanı bırakan insanlar ve bunun... E, ...bunun yüzleşmesi gerektiğine karar veren insanlar oldu. Dolayısıyla hani... Şair demiş ya, bir şiir bir uçağı düşüremez ama bir pilotun aklını karıştırabilir. Dolayısıyla bu olasılık peşinde e, iyi bir yol aldığımızı hissettirdi bize. Güzelmiş. Peki sen nasıl tanıştın tesirle? Ben tesir ya da tesir gibi oyunlarla tanışmak için çok çaba sarf eden biriyim. E, dolayısıyla hani bazen bir oyun çıkar önünüze, okursunuz. Bir film izlemek gibi o filmi 10 yıl beklersiniz ve hani birdenbire karşınıza çıkar... ...çok okuyorum, ee, çok oyun okuyorum. Hmm. Doğru... ...derdimize... E, ...çare, derdim sesimizi anlatacak... derdimizi anlatacak oyunlar bulmak için... ...çok okuyoruz. Teesirde okumaların sonucunda karşımıza çıktı. Zaten aslında biraz... bir paragraf e, okuduğunuz zaman bile... ...aşağı yukarı... ...aklınızda renkler patlıyor, aklınız... ...kahaka atmaya başlıyor ve ha, tamam bu sanırım... ...istediğimiz yere doğru gidiyor. Derdi de çok güncel ve bizle beraber. Üstelik bu günde de geçmiyor. Yani spesifik kör politik bir noktaya parmak basmak durumunda da değiliz. O yüzden de e, çok mutlu olduk hepimiz, birden çok yükseldik... ...ve hadi çalışmaya başlayalım dedik, öyle oldu. Güzelmiş, peki e, insanlar izlerken onların hangi ruh halinde olduğunu hissedebiliyor musun? Geriliklerini düşünüyorum. Hı. E, dolayısıyla gerilim hayatın özüdür bana sorarsanız, yani... Bize hep nasıl rahatlamamız gerektiğini, hadi rahatlayın, rahatlayın, rahatlayın diyorlar. Ama sanırım biz artık bu koşullarda 21. yüzyıl insanı olarak nasıl gerileceğimizi öğrenmek zorundaymışız gibi mi geliyor? Ee, farz ettiğimiz rahatlığı yaşamak adına. Hı hı. Dolayısıyla bu gerilimi taşımalarını ben e, bu işin yönetmeni olarak, insan olarak bu gerilimin farkında olmayı, bu bildiklerimizi paylaşmayı... ...bunları işlerler ve bizi mutlu edecek şeyler olmasalar... ...hatta hayatımızı çok büyük gülistanlık bir hale getirmeyip... ...çok içten kahkahalar attırmayacak bile olsa... ...insani bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Bunu benimle paylaşan tüm seyircilere... ...aklına bir virgül atan herkese de teşekkürüm ve minnet borçluyum. Üstelik de işimizi yapıyoruz. Ne kadar güzel. <gülüyor> Peki hiç o sektörden insanlar geldi mi oyuna? Evet. Ve... Doktorlar... ...vesaire der. Tabii ki bu bir, böyle bir deney. Yani onların söylemlerine göre... ...ki bence çok daha vahşileri vardır. Böyle bir deney yok. Böyle bir, bir şeyden bahsedemeyiz. Ama evet doğru söylüyor... ...ne demek istediğini anlatıyor. Yani bu koşullarda, bu, bu testlerle... ...bu şekilde olmaz ama bu bir kurgudur. Bu bir dramadır. <gülüyor> Her yolu kullanabilir. Ee, onlar çok haklı bulup... ...aslında bir karar vermiyor oyun. En güzel tarafı da bu. Sorular soruyor bize. Ne yapmak istediğiyle ilgili. İstediğiniz tarafı seçebilirsiniz. Çünkü gerçekten bir majör depresyon hastasının belki de üç hafta önceki içinde kendini öldürecek birine pozitif bilim henüz yapacak bir şey bulamadı. Yani kabullenmeyi de kibirli olduğu için sütlenemiyor. Dolayısıyla iki tarafı da gösteren ve iki tarafın azından da... E, kampanyalar şirketler tarafından da ve bu depresyona mücadele etmek ve bunun insanın bir yapısı parçası ve aklı gelişkin insanların bir zorundalığı olarak da gören bir taraf var. Ve bunu uygulayan iki bu odakta aşık olmaya çalışan iki genci görüyoruz. Dolayısıyla herkesin kendine sorular çıkarıp canını sıkabileceği ...yollar var... ...peki depresyona da kafa yormuşsundur... Hı -hı, ...bu oyun vesilesiyle... Ee, ...çok insan var depresyonda... ...ve onları da anlamayan... ...çok insan var... Hı -hı. Ee, ...ben karşılaşsam bile beynim... ...çok algılamıyor... ...bir tarafta biyolojik, fizyolojik Hı -hı. galiba... E, sadece anlamaya çalışıyorum ama nasıl davranacağımızı da çok e, bilemeyebiliyoruz. Genellikle şımarıklık olarak da nitelenebiliyor. Her evet. şey var, neden böyle yapıyor falan diye. E, ve bu e, çok da e, bilinen bir şey değil ve nasıl başa çıkılacağı da çok bilinmiyor galiba. E, o konuyla ilgili tıp nerede bir yerde senin gözünde... Onu da merak ediyorum açıkçası. Tam olarak aslında hani Lucy biraz benim isterime tercüman oluyor diyebilirim ama. Yaşam kalitemizi ya da bu konuya bakışımızda biraz seçimlerimizi belirliyor. E, hastaların da seçimleri belirliyor zannediyorum ki. Evet. Depresyon kavramsız olarak bizde hani ortaokulda kız arkadaşından ayrılan çocuk da çok fenayim depresyondayım diye nitelenebildiği ya da işte sabah kalkıp keyficinin sıkkınsa çok kötüyüm depresyondayım ve bu şekilde pop parçaları odandan hakim olduğumuz için çok sevemeyebiliyoruz yani çok kolayca dile getirebiliyoruz bu durumu depresyona ve melankoliye özellikle müsait bir toplum olarak. Ama bugün depresyon gerçekten mutsuz olmak hiç zor değil, depresyona girmek zor değil ve depresyon hastalarının aslında anlaşılmak gibi bir derdi de yok ee, özünde. Bu işin savaşçısı değilseniz. Aslında bilim de bugün depresyon hastalarına yaklaşımı da aslında bakarsanız onun içindeki kabul etmek istemediği o yapıyı tedavi etmek zorunda gördüğü o yanı kesmek. Ve ne yazık ki o kesim... O kasaplık. O insandan bir tarafı yok etmek. Birçok insan ve hani bence günümüz insanın için modernlik, duyarlılık, zeka, geniş düşünme kabiliyeti gibi özelliklerini yok etmeye dayanıyor. Onlar bir prototip haline geliyorlar ve o prototip yaşamaya devam ediyor. Bunu da yaşamdan sayıyor. Ee, Bunu direnen hastalar var, direnen... ...ve kazanan çok fazla hikaye var. E, Ted Talks'larda değil tabii. Hani biraz... tesirinde dayandığı bir taraf olduğu için... ...Ted Talks dedim. Daha intim bilgiler olduğunu söyleyebilirim bunların. E, biz çok vakit geçirdik majör depresyon hastalarıyla... ...ve aslında gözlerinin... ...dünyaya ve kapılara... ...güneşe... ...birbirlerine nasıl baktıklarını da gördük. Aslında çok gelişkin bir bakış olduğunu söyleyebilirim. İncelikler yüzünden oluyor biraz fazlasıyla diye düşünüyorum... Ee, ve bilimde evet o yok etmek ve hepimizi tırnak içinde mutlu birer, birey, gülen, bakan, duyarsız hissetmemeye yönelik bir hale getirmek için çeşitli çözümler bulmuş durumda. Evet. En geçerli yolları da bu gibi gözüküyor. Diğeri insanın evet. kendi savaşı. Reddetmek. Yani sizin hastaneye gidince izlediğiniz yola bence. Ee, çok karışık. Bir konu tabii ama yine de şunu biliyorum bir yaptığım araştırmadan yüzde 64 gençler başarı ve mutluluğun formülünü arıyorlar <gülüyor> ama matematiksel olarak biraz duygusal matematik diyorum ben ona sürekli karşılarına çıkan herkese ne ile neyi çarpsam böyle sen mutlu olabilir mi soruyorlar bu. Burada da cevap olarak o sana bağlı e, cevabı onlara çok yeterli gelmiyor. gelmiyor. Çünkü hazır bir cevap isteniyor. Sanki bir yerde e, gizli e, ve mucizevi bir şey var e, ve ben onu söyleyeceğim. E, o da gerçekleşecekmiş gibi geliyor. Sürekli bir arayış hali var. E, i̇nsan ne aradığını bilmediği sürece de o arayış devam ediyor. Hı hı. E, ve gördüğüm kadarıyla da bir e, spiritüel obezite var. <gülüyor> çok güzel söylediniz. <gülüyor> e, kişisel gelişim e, çok güzel e, bir terminoloji olmasına rağmen kirlendi. Artık kişisel gelişimi duyduğum zaman böyle köşe bucak kaçmaya Kaçısınız başladı. geliyor haklı evet. olarak. E, ve sürekli bir e, arayış var. Ama nereyin arayışı? Sınındayız. Genellikle karşı cins ilgi görmenin arayışı gibi algılanıyor ama o da bulunduğu zaman da o da çok mutlu etmiyor. Ee, hakikaten dayatılan bir takım hedefler var. Mutluluk, başarı, karşı cinsten ilgi görme, kendini sev, kendini sev, <gülüyor> affet. affet, şöyle böyle bilmem ne. Arabanı sat, doğaya dön, ağaca dokun. Evet, güzel tavsiyeler bunlar. Evet. E, <gülüyor> ama o kadar. İşe yaramıyor. Tuhaf bir şey. Ben ne, tesir. Ya da ne bileyim bütün oyunlarda da bu konu üzerine durmaya çalışıyorum. Evrim bize kapalı bir kavram gibi geliyor bana sorarsanız. Yani insan omurgasını diktiği andan itibaren e, biz de sanki evrim kilitlenmiş, kodları kapalı ve artık bu şekilde aksedilen ve birbirimizle konuşurken bahsettiğimiz bir hikaye. Bana sorarsanız evrimin en heyecanlı yerlerinden birindeyiz. Bitmiyor bu hikaye. İnsan ne yapacak acaba? Yani dolayısıyla ben anlayamıyorum ve bu konuştuğumuz konu tesir depresyon ...insanın varoluş amacı, mülkiyet... ...hani kendimi nerede bulacağım... ...ve nasıl sesim çıktığında kendimi iyi hissedeceğim... ...kendini iyi hissetmek, mutluluk ne demek... ...gerekli midir? <gülüyor> ben de durduğum... ...yerden söylüyorum kendime bunları... ...ama aslında bu... ...sırf bizim değil... ...her bilimin, her düşünen insanın... ...herkesin araştırması... ...izlemesi, merak etmesi gereken bir konu... ...ki 21. yüzyıl koşullarında... ...her şey bu kadar metalaşmışken... ...bunların soruların cevaplarını... Metalarla bulmak gitgide daha da zorlaşıyor. Buna eminim sadece. Zor. Ee, bir müzik arası verelim. Tabii. Sonra devam edelim. Tamam ne dinleyeceğiz? Göreceğiz. Evet. E, <gülüyor> Iron diye bir şarkıyı dinleyeceğiz. Hadi bakalım. Waiting for the call, the hand on the chest. I'm ready for the fight and fate. The sound of iron shots stuck in my head. The thunder of the drums dictate. The rhythm of the fast a number of days. The rising of the horns. hey, okay. from the dawn of time to the end of days, I will have to run away. I want to feel the pain and the bitter taste of the blood on my lips again. Okay. Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri. Konuğum Çağrı söyle birlikteyiz. E, tesirden bahsettik. Hı hı. İlaçlar, sektör, depresyon. E, ve devam ediyor oyun. E, başka projeler de vardır. gelmişken Var. onlardan da bahsedelim. Olmaz mı? Kitafın yazdığı e, sağanak diye bir oyun sahneye koyduk. Yusuf Akgün ve Fatih Sönmez oynuyor. E, onunla başladık. O da e, enteresan İki polisin hikayesi ee, o da aslında biraz tema olarak tuttuğumuz 21. yüzyıl insanı polis, şiddet, pozitif ayrımcılık vesaire üzerine bir anlatı oyunu. Onunla bütün sezon oynadık. Ee, o da 27'sinde ve 28'sinde iki gün arka arkaya tesir ve sağanak tiyatrosunda olacak. Sana da oynamaya devam ediyoruz. Söneye de devam edeceğiz. Ee, o da yeni projemiz. Hala bu sezon oynasa da hala göz bebemi zaten. Hayırlı olsun teşekkür ederim. Ve devamı da güzel olsun. Başka başka projelerde var mı aklında bundan sonrası için? Var olmaz mı bize püste işte, bir üretmeye devam ettikçe birbirimize hmm. kalabilen ve sohbet etmeye devam eden ve hani sohbetinin keyfini çıkaran bir grubuz. Dolayısıyla hani kendimizde bir gösteri örgütlenmesi olarak tanıtıyoruz birbirimizi. Ne güzel bir tanımlama. Evet, kapalı kodlar ne bileyim bir tiyatro o bilmem ne falan hani nan hiyerarşik bir gösteri örgütlenmesi olmaya çalıştığımız bir düzen kurmaya çalıştık sınıf arkadaşlarımla. İşte Güneş, Sayın, Salih Ademci, Hüseyin Sevim, Ne Emir Urça. Selam ee, olsun buradan. Hepsine selam olsun. Çok teşekkürlerimi iletiyorum hepsine. Ee, yeni projemiz Yuva isimli bir projemiz var. Özge Korkmaz diye bir arkadaşımızın yazdığı bir yerli metin. Biz hiç yerli metin çalışmamıştık. Dolayısıyla hani Özge bence çok güzel bir dünyadan bir hapsedilişten bahsediyor. Ee, i̇ki babası ölmüş ve evden çıkmaktan dışarıdaki köpek yüzünden evden çıkamayan ve hayatlarını orada geçiren iki kızın hikayesi. Ee, şimdi onun peşindeyiz. Ee, onu çalışacağız. Önümüzdeki sezonla onunla başlayalım istiyoruz. Bir de bir yazarınla tanışmak ve onunla çalışmak da başka ayrıca keyifli bir şey. Ne güzelmiş. Bakın, Gregor Samsa aklıma geldi neyse. Mi? Hemen beynim onunla... birleştirdi korku dışarı çıkamamak vesaire ee, bilmiyorum tabii oyunu benzer benzer konseptler olduğunu düşünüyorum ben de o da buradan bize korkularımıza dışarıya bu fasülye nereye uzandığına ve ne olduğuna bakıyor biraz da masal gerçek tiyatrosu olarak nitelenebileceğimiz bir yerde duracak ee, gibi bir şey ve bir oyunumuz daha olacak onun üzerine çalışıp okumaya devam ediyoruz hani. Hangi oyun aklımızı gıdıklarsa tamam deyip oturup onu da çalışmaya başlayacağız. Peki tiyatro hayatımızda nerede bir yerde sence izleyicilere ve ilgiye baktığın zaman? Hiçbir yerde tabii yani nüfus oranlı baktığımız zaman hiçbir yerde. Yani aşağı yukarı bunun sayıları var tabii ben şimdi atmayayım daha iyi bilenler vardır ama belli bir seyirci sayımız var. Ve o bu işe meraklı ve gezmek isteyen o insanlar dolaşıp duruyorlar. Arada seyirci kazandırabilirseniz siz kendinizi iyi hissediyorsunuz. Ee, ve aynı insanlar dönüp izleyip tartışmaya ve konuşmaya devam ediyorlar aslında okarsanız. Peki bunun da bir yeni nesli var mı ya da tiyatroya bakış açısı? Ben İngiltere'de çok korka korka bir tiyatroya gittim. Hmm. O hani teatral e, ve davudi sesli şeyleri çok... Yani bu arada senin sesinden bahsetmiyorum. Senin sesin çok güzel. Aynen teşekkür ederim. <gülüyor> ama böyle bir teatral, dramatik bir ses vardır ya evet, bir konuşma evet, biçimi. olmaz. E, veya e, çok diksiyon da düzgün olduğu zaman ben o insanın nasıl bir şey olduğunu anlamıyorum. Kimdir, <gülüyor> neyin, nesidir. Bu, bu tabii çok uzun e, sonuklu bir tartışma ha, konusu. E, ama e, izlediğim yeni tiyatrolar beni çok cezbetti açıkçası. Çok acayip oyunlar ve... E, oyunculardan çok da hep e, sinema şey tiyatro yazarları ve sahneye koyan üzerine odaklanmışlardı. Hı hı. Ara o oynayanları bizde tabii alışkanlık, selebriti, e, ünlü olacak falan filan. Hiç öyle bir şey yok. yok. Direkt oyuna çok odaklanan e, şeylerdi. Çok hoşuma gitti. Şimdi tabii tiyatroyu doğuran kültürden bahsediyoruz neredeyse. Hele modern tiyatronun İngilizler özellikle... E, Lucy de İngiliz mesela hani biz biz onların iz düşünlerinden beslenip aslında bu işin öncüsü olan bir toplum ve bu konuda çok iyiler gerçekten ama yine tiyatroda bizim için de bunları söyleyebilirim biraz önce şikayet ettiğiniz o konu yok yani artık gitgide uzaklaşıyoruz onunla. değil mi o dikkatim çekti o oyunculuk eğitiminin şey. bir takım olmazsa olmazları doğruları var ve herkes insanlar yıllarca bunun çok doğru çok güzel olduğunu konuşuyorlar. Ama biraz önce söylediğiniz şey gibi işin öznesinin ne olduğu konusunda kimse pek düşünmeye çalışmıyor. Yani tiyatro sahnesinin de bir yer açısı var. Herkes yukarı bakıp yukarıda duran ve kalın sesli güzel tiratlar atan adama hayranlık duyacak diye bir şey yok. Ne anlattığımızın üzerinde dursak bunu kimin yaptığında çok ilgilenmesek çok daha iyi bir yere varırız. Ama birçok yaşatım genç arkadaşım bu iş üzerinde araştırmalar yapan bu işin bir bilim olduğunu ve araştırıp kazmaya devam eden birçok genç arkadaşım var. Onlar bu işi bu algayı hep beraber yani değiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ee, biz şimdi programın sonuna geldik ama aklıma şu geldi. Hakikaten e, kültür olarak da e, bu e, tesiri biraz konuşmak lazım. E, çok daha yeni Atina'dan geldim ve ağır bir e, kriz geçirdiği söylenen bir ülke. E, bu kadar e, da tesir etmemiş onlara onu söyleyeyim. Yani günlük hayatlarında çok sıcak, sevecen, yumuşak, neşeli bir şekilde devam ediyorlar. Bizde ise benim gözlemlediğim e, regresyonla devam ediyoruz. E, yani ne yapacağımızı bilmediğimiz için daha çocuklaşarak ve şimdiye buraya odaklanarak ...bu bazen kötü bir şey değil ama... ...geleceği öngörmemek... ...geçmişi yokmuş gibi saymak... ...buralardan ilerliyoruz biraz... ...kültür de... ...bunları yaratıyor... ...olabilir... Hı hı. ...bir sonraki sefer... ...onları da konuşmak isterim aslında... ...çok isterim benim. ben de... ...çok, çok sevindim, çok, çok güzeldi... ...ve hani oradan gelip... ...böyle sert bir şey yaşayıp... ...üstelik bir ekonomik kriz... ...bir... Bir tabudan bahsediyoruz bir mülk yoksunluğu içinde bunu yaşayan ve gülen ve yaşam kültürünü sürdürmeyi başaran bir toplumdan kalkıp buraya bu teşhisi yapmak hepimize ışık tutar bir soru daha sordurur ben de çok isterim e, Çok teşekkürler ben geldiğin teşekkür için paylaşımlar için e, merakla takip edeceğim Tamam bekleriz Elinize sağlık ekipçe Teşekkür ederim ileteceğim sizin de elinize sağlık Çok teşekkürler teşekkür e, Kumandada da Barış'a teşekkür ediyoruz Teşekkürler Barış bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evrenin suyuna giden tasarım. Eko tasarım. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyilır. Bye. <laughs>